Dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programına bugün 11 Ocak 2015'te Yunanistan Patras'ta hayata veda eden Rebetiko şarkıcısı ve Buzuki ustası Babil Goles'ten dinlediğimiz bir şarkıyla başladık. Sopedito Dromo. Ben Ercüment Gürçay, programın yayınında arkadaşım Ömer Şahin de bana destek veriyor. Bugün stüdyoda çok sevdiğim iki arkadaşım, iki kardeş müzisyeni konuk ediyorum. Birkaç hafta önce doğum günlerini buradan çaldığım bir şarkıyla da kutlamıştım. Bugün de onlarla muhabbet edip henüz onları tanımayan program takipçisi dostlarımıza onların seslerini de ulaştırmak istedim. Onları 1990'ların başında tanımıştım. İşte bugün de olduğu gibi o günlerde de görme engellilerin hakları için mücadele ediyorlardı. Ben Ruiz Dostlar Korosu'nda yer alıyordum. Onlar da korodan bir arkadaşımın sevgili Serpil'in de içerisinde yer aldığı bir grupla müzik yapıyorlardı. İlk kez Serpil'den duymuştum adlarını, sonra bir hafta sonu hep beraber kalkıp Bakırköy'deki evlerine gitmiştik. Önce müzikal yetenekleri beni etkilemişti, sonra çok küçük yaşlarda başlayıp bugün de hala sürdürdüklerini bildiğim işte çalışkanlıklarıyla, başarabildikleriyle beni kendilerine hayran bırakmışlardı açıkçası. Bu uzun hikayede hukuk fakültesinden dönemin birincisi ve ikincisi olarak mezun olmak... ...işte master ve doktora yapmak... ...yıllar sonra konservatuarda yarı zamanlı şan eğitimini başarıyla tamamlayıp... ...ikinci bir mesleğe müziğe adım atmak... Işte ...korolar, orkestralar kurmak... ...işte bir müzik albümü yapmak... Ne bileyim ...İngilizceyi yine kendi çabalarıyla öğrenmek... ...yazılar yazmak var... ...hatta yaşam hikayelerini anlattıkları bir de kitap yayınladılar. Bu hikayede sanıyorum öğretmenlik yapmak... ...işte ve... işte ...körleme satranç sporunda... ...ustalık seviyesini yükselmek ve daha birçok şey var. Ee, Dilerseniz sözü fazla uzatmadan... <gülüyor> ...muhabete başlayalım. Ee, sevgili Selim e, ve Kerim Altıok... E, ...Altıok hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yaş abi. <gülüyor> <gülüyor> e, abi ya, yaşam hikayesi tam bir inat, inat hikayesi. İşte ben bir kısa özetini vermeye çalıştım. İşte bir saatlik bir programa... ...bu hikayeyi sığdırmak da imkansız ama... Dilerseniz kısa kısa yaşamınızdan söz ederek başlayalım. Yani görme yetinizi çok küçük yaşlarda eğitirdiniz ama pes etmediniz. İyi bir eğitim aldınız. Yaşama sıkı sıkı sarıldınız ve yaptığınız hemen her işte her zaman en iyisini hedeflediniz. Ve çoğunu da ulaştınız. Yani neydi sizi bu konuda motive eden şey abi ya? Bunca <gülüyor> Güzel zorluğa şey. rağmen Öyle. evet. Şimdi öncelikle ailemizin katkısı ve ailemizin bize verdiği değer e, evet. sağladıkları... Güzel iklim diyelim. Öncelikle bu hı -hı, bence. Hı -hı. Yani çünkü hani şöyle bir şey vardı işte engelli evlada sahip olan aileler genelde hı -hı. bunun kendilerine bir işte hani ilahi bir ceza olduğunu filan düşünüp çocukların da hatta böyle e, belki de toplumdan saklayabilirlerdi filan biz de hiç böyle bir şey görmedik biz. Ailemiz hakikaten hı -hı. tam tersine biz de yani gurur duydu hep toplum içerisinde işte eğitim için uğraştılar hı -hı. E, ve hayatı böyle devam etti. Evet. Ben bu arada açık radyoda olmaktan e, çok mutluluk ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. E, kuruluşundan beri herhalde 1994 veya 95 yılından beri e, dinlediğimiz e, her zaman bizim e, içimizde olan nefes. bir radyo kanalı. Nefes, nefes aldığımız yer. Aldığımız abi. yer. Öyle. Onun için onu dinleyenleriyle bizi buluşturduğun için ayrıca teşekkür ediyoruz ha, sana. Keyifle, keyifle. Ne yapalım bir şarkıyla ile mi? devam edelim hay hay. isterseniz. Ee, İyi olur. Ne çalalım bir Azeri? Türkiye de mi? Tamam. Ya. Dudu Duda. tacını tacı. Bizde Kerim solist. Tamam. Ee, ben birazcık vokalde kalıyorum. Enstrüman. Ama mandolin enstrümanında da mandolinde ben tamam. solistim. Kerim vokalde yani. <gülüyor> Daha tamam. doğrusu eşlikte kalıyor tamam. gitarıyla. Dinliyoruz, dinliyoruz. Dudu tacı. eğitim aldığınızdan bahsetmiştik. Peki müzik nasıl oldu abi? Yani müzik eğitimi almaya nasıl karar verdiniz? Eğitim öncesi nasıl bir yol izlediniz müzikte? Ondan da biraz bahsedebilir misiniz? Onda annemizin tabi bir payı var. Biz ilk e, okulda okulda akordion dersi vardı. Biz de hayran hayran izliyorduk işte orada e, çalan arkadaşlarımızı bayramlarda falan. Hı hı. E, ama öncesinde birinci sınıfta e, yani başarılı olduğu geçince annemiz bize ...bana bir oyuncak piyonu aldı böyle... ...sekiz tane tuşlu hiç siyah tuşu Aynen. falan olmayan... ...selemede bir silafon aldı oyuncak... ...ve yani hikaye öyle başladı... ...ondan sonra akordiyon öğrendik... ...ortaokulda... ...kerim, flüt, ben mandoline geçtim... ...ve mandolin benim elimde... ...artık e, profesyonel sazım olarak... ...kaldı yıllarca... ...gitar, orta sonda gitar... gitar. Bana, evet, ...ancak gitar orta sonda sahip olabildim... ...şimdi seslerimiz benzediği için... ...tabii kim konuşuyor onu... ...belki dinleyenlerimiz karıştırabilir... Ben mandolin çalan Selim, tamam. gitarı çalan Güzel. Kerim. <gülüyor> evet. Harika. Evet ben de bazen zaman zaman ayırmakta güçlü çekiyorum size çünkü gerçekten Hı, çok izledim. benziyorsunuz her anlamda. Daha Siz... sakin konuşan Selim. Biraz daha heyecanlı bazen böyle tamam, karıştıran evet. birimdir yani. <gülüyor> Oradan anlayabiliyorsunuz. bu arada e, gitardan sonra ben Kerim gitar çalırken ben bir de kemana merak sardım. Hı. Ama biraz geç başladım kemana. O hala içimde en büyük aşkımdır. Yani keman çalmak çalışmak. Tabii çok Profesyonel bir izleye getiremedim ama e, devam etmeye çalıştım. Daha gençsin abi. <gülüyor> Yolun yarısı. Çok teşekkür ederim. Valla toplayınca biz bir asır geçiyoruz yani. Olsun abi. <gülüyor> yani ben de öyle, ben de öyle. Çaktırmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonra da bir konservatuar tamam. okuduk. Senin de söylediğin gibi Ercan Hatice'm. <gülüyor> evet. Şam bölümünde okuduk. O da ayrı bir hikayeydi. Çalışıyor muydunuz o zaman peki yani? O zaman işe girmiştik. Evet. Biz bir, bir, bir kamu kurumunda danışman olarak girmiştik işe. <gülüyor> hem üniversitede doktora yapıyorduk hem ee, ...çalışıyorduk bir kamu kurumda... ...aynı zamanda da ...yarı zamanlı şan eğitimi görüyorduk. İki saatte uyuyordunuz herhalde değil mi? Yirmi dört saat Vallahi Gerçekten öyle uyku her zaman hayatımızda az oldu... Hı hı. Evet doğru. bu konsere, şekilde bitti konserle bitti. Vardı. Evet. Ondan sonra işte gruplarımız oldu, bir grup dinleneceği zaten üniversite yıldır Biliyorum, Serpillerle birlikte. Serpil'de. Evet. Serpil'de. Evet. Buradan bir evet. selam yollayalım çok onu da dinliyorsa. Çok keşke e, evet onu da görelim. Sizi tanımama o neden oldu 1990'dı. <gülüyor> Uzun zamandır göremiyoruz inşallah görürüz de. Arkadaşlar ee, güzel günlerdi ve o orada biz daha çok kendi bestlerimizi yapıyorduk. Hı -hı. Ondan sonra birazcık böyle piyasada hani lokallerde falan Kerim'le biz müzik yapmaya başladık. Bu Hı -hı. ...yaklaşık 30 yıl süren bir hayat. Of. Ne ee, evet. Böyle çok fazla değil kendimizi yormadan ama... ...bu arada da bir şey... ...hani grup kurmak... ...hani grup dinlenceden sonra da... ...bir... ...çok sesli korumumuz oldu. Belki ona birazdan değiniriz. Tamam. Yine bir şarkı dinleyelim mi? Bu Macar dansı yorumunuz vardı ikinizin. Tamam. Evet, enstrumental. Tamam. Evet. Dinliyoruz. ...Brams'tan Macar Dansı dinledik. Selim ve Kerim Altıok kardeşler yorumladı. Bu klasik müzik şeyi nereden abi? Çünkü şarkılarınızı... Evet. Vallahi klasik müzik biz aslında ortaokuldan beri dinliyoruz. Çok sevdiğimiz bir hocamız vardı. Hı hı. E, çok Cemal, hoca. Cemal Hoca. hoca evet. Cemal hı hı. Bektaş. E, kulakları çınlasın. E, o bizi sevdirmişti. İşte Rodrigo'lu dinletti. Uluvi Cemal Erkin köçekçelerini dinletti. Derken biz klasik müziğe aşık olduk. E, Brahms'ta hem klasik... Müziğin bir dehası Hı -hı. ama aynı zamanda bu Macar dansları çigan e, tabanlı bir melodiler. Doğru. Ben de çigan müziğini çok severim. Harika. Kemanla da çalmaya çalışırım. Dolayısıyla biz Kerim'le bu mandolin gitarımızla Hı -hı. E, üst üste kayıt yaparak bu parçayı da bu düşünceyle, bu sevgiyle kaydettik Ortaokul nerede okumuştunuz? Orta Orta, köyde. Bakır Bakırköy'de. Bakırköy merkez. Yok. Okul? Normal eğitim. Biz normal eğitimde ediştirdi. okuduk. E, Nasıl Biz... çalışıyordunuz peki yani derslerinizde? Tabii güzel soru. Hep o zaman kulaktan çalışıyorduk. Hani bize yakınlarımız İyine okuyorlar. İnanılmaz Hafıza. Evet. Ee, sonra rehabilitasyon Mesela... eğitimi aldık bir rehabilitasyon eğitimi aldık. Bu çok önemli görme engeller için. Hı hı. Reşit Paşa'da İstanbul. Yani beyaz yolunda. bastonla bağımsız dolaşma, işte klavye kullanımı on parmak, hı hı. klavye kullanımı bir vesaire de, kişisel abi, Bir de hukuk idare. yani metinlere dayalı bir eğitim ben yani üniversiteyi birinci, ikinci bitirmek, hukuk okuyup falan hakikaten ben hayranım size ya Okurken evet, çok sevdik aslında. Hani hı hı. biz belki e, öğretim görevlisi olmayı da düşünürdük ama o zamanki hem anlayış hem <gülüyor> teknoloji biraz görme engelliler için şeydi o zaman Anladım. yeterli gibi değildi. Hı -hı. Biz üniversitede şöyle çalıştık sevgili ben bunu paylaşmak isterim hem sizde Hı -hı. Hem çok isterim Dinleyeni dinleyenlerimizde belki bir evet. ee, belki dersi bir... düzenli Hı -hı. olarak dinleyip not tutarak kabartma yazıyla braille alfabesiyle Hı -hı. ben not tutuyordum tabi çok hızlı anlatıyor hoca benim o yavaş da yazılan bir yazıdır kabartma yazı Hı -hı. mümkün değil o şekilde yetişmem benim tutamadığım notları veya kısımları kaçırdığım yerleri Kerim Aklında ezberinde tutuyordu. Müthiş. Bana... Telefüste yetiştiriyordun. Ya hoca bir es verdiğinde falan yetiştiriyordum serimi. Hmm. Akşam eve koşuyoruz bastonlarla evde. Oturup Selim onları bana okuyordu. Şimdi bıraksak ertesi günü hatırlamayacağız. Ben de o zaman daktilayla onları normal yazıya yazıyordum. Hmm. Ve hafta sonu babamız onları bize kasetleri okuyordu. Müthiş. Ve böylece biz... Biz kendi kitaplarımızı kendimiz yazdık üniversitede dört sene. Hatta bizim... Arkadaşlarımızın çoğu da bizim notlarla falan sınıf geçti yani ne o güzel, güzel tarafı olur. Ne kadar güzel. <gülüyor> Şimdi ama teknolojiyi iyi kullanıyorsunuz onu gördüm ben yani. Evet artık bilgisayar hakikaten e, bir takım programlar desteğiyle hakikaten Hı -hı. cep yani, telefonları ve bilgisayarlar konuşuyor. Doğru. Çok kolaylaştırdı hayatımızı yani bizim de. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Sultaniye gel. Sirto. Albümden bizim. Evet. Yaşadıkça albümde bahsedince albümden, albümden tamam. de. Herhalde belki bundan sonra biraz albümden söz ederiz. Sultaniye Yegi Sırtı, Selim ve Kerim altı e, okul ok kardeşler. Altınok, kardeş, Altınok <gülüyor> kardeşler çalıyor. <gülüyor> Bir albümden biraz söz edebilir misiniz? Ne zaman yayınlandı? Neler var o albümde? Yaşadıkça albümümüz 2009 yılında yayınlandı. Bizim bestelerimiz var. Onları bir albümde toplamak istiyorduk tabii ki. Bu yıllar öncesinden gelen bir içimizdeki bir arzuydu. 2009 senesinde bu imkan doğdu. Bu albümün içerisinde 5 tane bestemiz var. Onun dışında da enstrümantal az önce dinlediğimiz tamam. bir parça Hı -hı. ve tabii bir iki türkü düzenlemelerimiz var başka çok çalışmalar. Ki. O albüm şu anda da YouTube'tan ulaşabilir dinleyenlerimiz. Selim Kerim Altınok Yaşadık yaşadık yazarak. Evet. Ya, albüm satışta ama değil mi? müzik marketlerde şu anda bulamayabilirler büyük Anladım. ihtimalle yoktur ama e, tekrar basma imkanımız olursa tabii ki bunu e, yaparız veya Hı -hı. Bir yeni Hı -hı. bir albüm aslında birçok da parça şu anda hazırladık. Hı -hı. Demo kayıtlarını yaptık. Öyle mi? Onlardan birini dinleyelim mi şimdi? Vallahi o, al, evet şu anda hiçbir mecrada yayınlamadık Böyle bunu ilk, kez i̇lk defa açık radyo dinleyenlerle paylaşmak istedik. Anlatır istedim. mısın biraz ha, nedir Bu sözleri? E, yine Ağustos geldi Ağustos diye söylediğimiz bizim e, sözleri çok değerli şairimiz e, Hasan Hüseyin'e ait. Korkmanız Gilt'e korkmaz evet, evet, ait Bestesini biz yapmıştık düzenlemeyi de Kerim ile birlikte yaptık çok Home güzel. Stüdyomuz'da. Hı -hı. Söylediğim gibi henüz albüme koymayı düşündüğümüz parça ama ilk burada defa dinleyeceğiz, paylaşacağız. Dinliyoruz, Ağustos. Ağustos gelse el ele versek sen anandan kaçsan ben yalnızlığımda yine ağustos gelse el ele versek sen anandan kaçsan ben yalnızlığımda. Sazarlı çaydan geçsin Ağustos gelse, el ele verse Sen anandan kaçsan, ben yalnızlığımda. Yine Ağustos gelse, el ele verse Sen anandan kaçsan, ben yalnızlığımda. Sazarlı çaydan Şimdi tabi bu klasik batı müziğine olan sevginizi biliyoruz. Peki Türk sanat müziği ya da klasik Türk müziği var mı? O... Bilginiz nedir? Tabi yani, yani Türk müziği de çok severek dinlediğimiz e, eserler var. İcra da ediyoruz zaman zaman hani Hı -hı. konserlerimizde veya programlarımızda. Hı -hı. Ha, şeyi de söyleyelim isterim. E, şu anda biz... İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyetinde ve bir de Karaköy'ün iki ayrı mekanda Zaman zaman e, müzik yapıp e, Dostlarla buluşuyoruz Tabi ee, orada türkü de çalıyoruz Türk müziğinden sevdiğimiz örnekleri de paylaşıyoruz İkiniz mi? İkimiz Hı -hı. Evet, iki, iki. evet. Olarak çok ee, güzel. Onun dışında tabi e, Bir orkestramız var Engelsiz Orkestra Çoğunluğunu görme arkadaşımızın Hı -hı. Oluşturduğu en son bir kadın Cezayönünde Bakırköy'de bir konser yaptık evet, orkestramızda. Muammer de gelmişti. gelmişti, evet, gelmişti çok Hı -hı. çok keyifli geçti. Bir de bir aslında bir projemizde e, Türkiye Omurgucu Hayatları Derneği'nin sanat oteliyesinde hazırlanan bir e, dans gösterisi var. Hı -hı. Rüya Hı -hı. ve Maskeler adıyla. Ne zaman? Bu e, ayın belli zamanlarında yani 200. Kültür nasıl? merkezlerinde Hı -hı. hem Anadolu yakasında hem e, bu yakada bu yakada. İşte ee, önceki akşam. Ee, mesela Fulya ha Beşiktaş'ta. Beşiktaş'taydık evet Fulya Sanat Merkezi'ndeydik ee, Böyle internetten takip Edebilir dinleyenlerimiz arzu ederlerse Sizi nasıl izleyebilecekler Bir, bir, şey bir adresinizde aslında bir versek belki... Kerim Altınok e, Kerim Entserim Altınok diye bir Facebook sayfamız var tamam. Kerim Altınok Entserim Altınok diye hı hı. Bir de benim Kerim Altınok olarak sadece bireysel Facebook hı hı. hesabım var. İnternet sitemizde bir de selimkerim.com evet. www.selimkerim.com. Tamam, evet. ee, peki o zaman ne yapalım? Bir klasik Türk müziği dursun. Devam edeyim mi? Çok isteriz. E, bunu çok severek kaydettiğimiz e, Mesut Cemil bestesi, hı hı. Hı hı. sözleri Nazım Hikmet'e ait. E, biz Timur Selçuk, Menuretin Selçuk hayranıyız ve Timur Selçuk hocamızın da Öğrencisiyiz yani yıllar şey önce, önce iki üç üç sene armony armonizelerle Armoni. Armoni, Armoni Armoni de dersinde aldık kondan. E, Minoritin Selçuk'un sesinden dinlediğimiz bir şarkı bu. E Martılar, Aheder. Onu daha sonra kendimiz arrange edip mandolin gitar ile seslendirdik. O zaman ona dinliyoruz. Martılar. Till to... I Gayrı Gayri bekleme Yani ha, Bu şarkıda vokal. Ayrıca vokal yapmadık abi, tek ses söylendi. Hı hı. Benim tek şeyi mandolin burada. Tamam. <gülüyor> Peki bu kitabınızdan da söz edelim mi? Ee, karanl rengi. Karanlığın rengi beyaz. Yeni baskısı sanıyorum. Evet şu Kancı günlerde e, beşinci, baskı beşinci baskıyı Beşini hazırladık. E, Karanlığın rengi beyaz bizim yaşama öykümüz. E, i̇lk baskısı 2006 yılında çıktı. Ee, aslında 2004 senesinde yaptığımız bir Amerika seyahatımız var. Ona dayanıyor kitabın çıkışı. Hı hı. Ee, öncelikle Amerika'da yaşadığımız olayları özellikle görme engellerle ilgili gelişmeleri, yeni teknolojik imkanları, yeni felsefeleri e, kaleme almak maksadıyla yola çıkmıştık ama daha sonra genişlettik ve kitabımız yaşam öykümüze dönüştü. Çok güzel. Ve bugünlere kadar ulaştı. Daha çok okullarda e, öğrenci kardeşlerimiz okuyorlar. Hatta ee, önümüzdeki günlerde bir e, lisede dönem ödevi olarak okunacak. Çok 500 genç okuyacak bu kitabı ve Çok güzel bir taraftan yani. da bir kabartma satranç kitabımız e, ha, çıkacak evet. yakında. Satrançtan söz etmedik abi sen Karpov'un mu mi, yenmiş miydin? Böyle bir şey evet. hatırlıyorum. Karpov dünya şampiyonu olduğu yıllarda Türkiye'ye gelmişti. Bir Öyle özel mi? simultane deniliyor. Aynen. Kaç kişiye karşı? 20, 20 kişiye karşı oynamıştı. Hı hı. ...bizler de görmeyen gelirler Türkiye milli takım oyuncusuyuz... ...ve Türkiye şampiyonluğumuz var. Biliyorum. satrançtaki ee, şeyinizi evet... ...başırılarınızı... ...severek oynuyoruz. O nedenle davet edilmiştik o... ...müsabakaya. Orada çok ben güzel. beraber kaldım dünya i̇şte, bu ki bizim kitap sevgimiz... Ha, evet, tamam. ...çok... E, ...hani biz tabii kitap yazmanın dışında... Tabii, ...okumayı da çok seviyoruz. Yaklaşık bin kitaba herhalde ulaştık diye düşünüyorum. Nefis. Kitapları dinleyerek... E, ...okuyoruz ve tabii bu aşk bize... Türkiye'de görme engelliler için birçok kütüphanenin sesli kütüphanenin kuruluşunda özellikle dijital kütüphanenin kuruluşunda çok mutlulukla danışmanlık yapma çok görevini aslında üstümüze getirmiş oldu ve biz de onu keyifle yerine getirmeye çalışıyoruz. Hala bir er gibi o işlerde koşturup çalışıyoruz. Ne mutlu. Peki Koro'dan biraz söz edebilir miyiz? Şimdi bizim Koro'muz 6.Körler Derneği İstanbul Şubesi'nde kurulmuş ama... Böyle Hangi sene? Kurulmuş derken. 1994. Hmm. Çok hı, öncelerden hadi. bahsediyoruz. O tarihte e, Kerim'le ikimiz dedik bir koro kuralım. E, Biz de bir koro da söylüyorduk. Üniversite korosunda yıllarca. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi çok sesli korosu vardı. Orada. Serdar Hoca'nın. Serdar Hoca'nın. Kırmakları çınlasın. Biliyorum biliyorum. Söyledikten sonra konservatuarı da bitirince e, şan eğitimi almıştık. Hı hı. Bir şey yapalım nasıl bir şey yapalım derken. Bir gün bizim dernekte otururken böyle bir fikir kerim'in aklımıza geldi ve hı hı. kurduk. 10 yıl süreyle bu koroyu çalıştırdık Şu zaman. anda. Şimdi koro 2004 senesinde dağıldı. Hani ama aslında bir dağılma olmadığını şimdilerde anlıyoruz. Hı hı. Geçen aylarda tekrar bir araya geldik. Şimdi Çok koro koro Odeon adıyla hı. oda korosu olarak Süper. devam etmeye karar verdik. Tamam. Ee, tekrar çalışmalara başladık. Hatta Mart ayının son haftasında büyük ihtimalle 30 Mart Kütüphanecilik haftasında. Evet, Beyazıt Devlet Kütüphanesinde bir etkinliğe katılacağız. Onun için hazırlanıyoruz. Yani dışarı açık mı olacak o etkinlik yani tabii, tabii, izlemek tabii. isteyenler tabii, tabii, gelebilir. Tabii tabii herkes gelebilir bir kültürel Vallahi. bir etkinlik. Yani koroyu hatırlıyorum. Çok başarılıydınız yani. Dünyanın dört bir tarafından alak <gülüyor> şarkıları söylüyordunuz yani. Sevgili Ercümen sen de bir korocu olduğun için senden bu sözleri duymak tabii çok büyük bir keyif, şey. Keyifli Mutlu bir şey. koroydu abi. Ben hatırlıyorum eyvallah, Çok eyvallah. güzel Allah. Ol, Merakla bekleyeceğim konseri. Korodan bir şey dinleyelim mi o zaman örneğin Çok iyi olur. Ne çalışıyorsun? Go dinleyebiliriz. Tamam. Dinliyoruz. klasik müzik işte Türk sanat müziği, peki yakın coğrafyaların müziği nasıl etkiledi sizin müziğinizi? Kısaca bahsedebilir miyiz? Biz örneğin Balkan ülkelerinden çok etkileniyoruz. Hı. Orada o virtüözlerin çalışları akordeon, İnanılmaz. Senin de programların programları geçen hafta, yani, yani. Boris Karlov nefisti, yani, harika mesela yani kırk yaşında ee, yaşamı veda etmiş bir müzişten ama o kayıtları bulmuşsun ne güzel olmuş. Ya işte şey Balkan müziğinde Muammer Ketencuğuna çok şey borçluyum. Tabii Kendi ki. Birçok insan evet. gibi. Onu Muammer'in e, bu Kesinlikle. konudaki sabrı, çabası e, Ve ısrarlı Evet. E, çok çok önemlidir. Kesinlikle. E, çok büyük hizmettir aslında Türkiye'ye evet, yaptığı. Evet işte Türkiye ne yazık ki işte değerini bilen biliyor tabii bu ayrı da. Evet. bir iki var Muammer ne diyelim bir selam yollayalım ki, buradan. Yollayalım. Yollayalım. Çok çok, de, çok selamlar sevgiler. Ne evet. yapalım bir örnek dinleyelim var mı? Valla yakın günlerde e, Kaydettiğimiz Kerim'le Bir parça var burada tamam. Mandolinleri yine ben çalıyorum Süper Bro, Flüt ve akordiyonu ben çalıyorum gitarı Kerim. Evet. Biraz ee, da düzenleme yaptık tabii, Neydi? Hicaz Makedon Hicaz Makedon tamam. evet. Peki dinliyoruz Hicaz Makedon Veysel müzik çalışmanız var. Koro çalışmanız var. Sanıyorum şimdi yeni bir grupla birlikte çalışıyorsunuz. Ondan da söz edebilir miyiz? Üç çarpı i̇smi iki. nereden geliyor? <gülüyor> evet. Nasıl üç çarpı yapıyorsunuz? Ee, çok teşekkürler ee, Ercümen. Şimdi 3x2 bizim en son e, müzik çalışmalarımızdan birisi. E, Aslında tabii bizim değil. Birlikte yaptığımız bir çalışma. E, üç çift kardeş var. O yüzden ismi 3x2. İkiz kardeşler. Iki. Evet. Yani ha. biz ikiziz. Genç kızlarımız var. Deniz, Deniz ve Derya, Ukal kardeşler. Yani bizim dostlar korosunda onlar aynı zamanda. Evet. Ruhisi dostlar korosunda. Sizin de arkadaşlarınız. <gülüyor> Sonra şey bizim Ruşen ne? ve Osmancan Evet Ruşen de bizim koronumuzda. Onlar da iki kardeş. E, gençlerle çalışmak insanı hakikaten çok zinde tutuyor, genç tutuyor. Gen e, bizi müthiş Hı. challenge ediyorlar, müthiş. Ufkumuzu açıyorlar onlar bizim. E, bizi özellikle Ruşen... Sürekli Biliyoruz. yeni şarkılar yapalım, yeni Hı -hı. düzenlemeler, kendi bestlerimizi yapalım, yeni bir hep beraber beste yapalım abi. Boğuşen evet biliyorum o koroda Biliyorlar. da öyle şey çok motive edici bir genç arkadaş. Bu gruptaki hedefimiz aslında Hı -hı. E, hani yine koral bir tını, yani vokali ön planda tutmak ama tamam. enstrümanlar da var. Böyle oldukça minimal bir kadroyla e, hiç böyle fazla yüksek sese ulaşmadan e, sıcak bir müzik yapmaya çalışıyoruz. Ben işte Şubat ayında o grupla, o grubu da ben hani birlikte konuk etmek istiyorum aslında konuşuruz ama bir örnek dinleyelim mi şimdi? E, ne çalalım Bizim gruptan? Bir konser kaydımız var, onu paylaşmak istiyoruz. Tamam. E, Deriko. Ee, evet, kom, Komşu Kapı Derneği'nde vermiştik bu konseri. Çok tamam. evet, severek çalmıştık. O zaman dinliyoruz. Üç çarpı iki grubundan Deriko. Yani görme engelli olmak zorlukları var biliyorum. Buna karşı neler yapılabiliyor? Yani dernekler, vakıflar, birçok kuruluş var ama fakirler miyiz muyuz evet, kısaca? Yani bunların içerisinde tabii benim e, şu anda aklıma ilk gelen bizim de hani çalışmalarına destek vermek de olduğumuz Türkiye Köler Vakfı 40 yıl 45 yıl önce kurulmuş Ankara'da, hı hı. İstanbul temsilciliği var. Şu anda mekanı yok, yeri yok, herhangi Değil bir mi? kaynağı yok, geliri yok ama e, tamamen gönüllü desteklerle yürüyen bir çalışma. Örneğin biz cezaevi konserimizi geçen haftalarda e, engel orkestör olarak vakfın bir etkinliği olarak onların organizasyonuyla gerçekleştirdik. Hı hı. Bunun dışında yine Bakırköy'de Bakırköy Belediyesi'nin desteğiyle Bakkem, Bakırköy Gençlik Merkezi'nde e, üniversiteye hazırlık kursları var görme engelliler için. Satran çalışmalarımızı da biz orada bakıp bünyesinde yürütüyoruz. Okullara gidiyoruz. Orada görme engellerle ilgili nasıl işte kitap, kitap okunuyor, hı. görme engeller için nasıl sesli kitap okunur, onlara nasıl yardımcı olur gibi bilinçlendirme toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Hepsini biz yapmıyoruz. Bir ekip çalışması bu. Birçok gönüllülerin katkısıyla. Ee, sevgili Ercümenç'im, görme engelli olmak dedik. Aslında hı hı. tabii yani her şeyden önemlisi... Gibi insan olmak Kesinlikle hayatta. doğru. Yani e, dinleyicilerimize belki şöyle bir mesajı vermek lazım. Hı hı. E, biz hayata her zaman, her sabah çok erken saatlerde bir, bir aşla yaşama sevinciyle uyanarak başlıyoruz. Her uyandığımız, her doğan gün bizim için bir ışık. Yani içimizde yanıyor yeah, ışıklarımız. Yeah. Ve yani hala okuyacağımız yüzlerce kitap, çalışacağımız yüzlerce satranç partisi, dinleyeceğimiz binlerce müzik yapılacak işler. E, 24 saat neredeyse ne yetişmiyor. Yani ee, hayatı sevdikten zor, sonra hiç kesinlikle. mesele yok yani. İşte, bugün de yaşadığımız dünya, ülkemiz zor. Karanlık günlerden geçiyor. İşte siz sütünü olduğu gibi bugün de şarkılarınızda bizlere her şeye rağmen karanlığın renginin beyaz olduğunu, işte zaman aldırmadan, korkmadan, usanmadan aşkın hala mümkün olduğunu, işte yaşamı güzelleştirmek için her birimizin her zaman yapabileceği bir, çok şeyin olduğunu hatırlatıyorsunuz. Umut. Evet yani hep programın hep sonuna hep geliyoruz isterseniz bir Umut şarkısı dinleyelim mi ya, aşk mümkün müdür hala diye sorduğunuz evet, bir şarkı olun. var senin o çok sevdiğin ben evet en çok bu yorumunu seviyorum <gülüyor> bu senin... şiir kimindi Murat ee, Murat Han. Hanım, çok evet, güzel çok mi? çok sevdiğimiz bir şiir tamam. o zaman bu sana bu şarkiyi senin için Eyvallah. bizim bu parçadan Çalışma. haberimiz yoktu ee, bir program veya biz toplantı evet. sırasında masa başında evet, evet. ...masa başında söylemişiz... ...hatalar ee, olabilir müzikal evet. anlamda hiç önemli değil... ...çok güzel canlı yorumlamışsınız kayıt. ben... ...çok teşekkür ederim... Canlı, ...canlı kayıt hani biz... E, ...bilmiyorduk... ...sürpriz bu oldu yani Bize sen... ...bize sürpriz eyvallah. oldu sen, sen bizi... Güzel. bulmuşsun... ...sevgili dostlar bugün de Babil'den sonra programının sonuna doğru yaklaşıyoruz... ...bugün sevgili arkadaşlarım... ...Selim ve Kerim Altınok... ...program konuğum oldular... İşte ...hayata dair konuşmaya çalıştık... ...şarkılar dinledik... Sevgili Kerim, sevgili Selim çok teşekkür ediyorum. Beni Biz kırmadınız, geldiniz. Keyifli muhabbetinize beni de ortak ettiniz. Umarım ilerleyen zamanlarda Açık Radyo'da yeniden bir araya gelebiliriz. Umarız. Evet. Ee, i̇zin verirseniz programı Aşk Mümkün Müdür Hala şarkısıyla kapatalım. Ee, Haftaya Cumartesi 16'da Babil'den sonra da yine bir konuğum olacak. Ee, i̇şte ismini şimdiden söylemeyeyim ama bugünden onu konuk edecek olmanın heyecanını <gülüyor> yaşadığımı bilmenizi istiyorum. Ee, programı Selim Kerim Altınok'tan dinleyeceğimiz bir şarkıyla kapatıyoruz. Aşk mümkün müdür hala? Esen kalın.